ikinci Samuel 20 bölüm o sırada benyamin oymağından Bikri oğlu şeva adında kötü bir adam bir rastlantı sonucu gilgaldaydı şeva boru çalıp İşa oğlu davutla ne ilgimiz ne de payımız var dedi Ey İsrailliler, herkes kendi evine dönsün bunun üzerine bütün İsrailliler davutu bırakıp Bikri oğlu şeva'nın ardından gitti Yahudalılarsa, krallarına bağlı kalıp, şeriye ırmağından Yerüşelim'e dek ona eşlik ettiler. Kral Davut Yerüşelim'deki sarayına varınca, saraya bakmak için bıraktığı on cariyeyi gözetim altına aldı. Onların geçimini sağladı. Ancak yataklarına girmedi. Onlar da ölünceye dek altında dul kadınlar gibi yaşadılar. Davut Amasa'ya, ''Üç gün içinde Yahudalıları yanıma çağır. Sen de burada ol.'' dedi. Amasa Yahudalıları çağırmaya gitti ama belirlenen zamanda dönmedi. Bunun üzerine Davut Avişa'ya Şimdi Bikri oğlu Şeva bize Avşalom'dan daha büyük kötülük yapacak dedi. Efendinin adamlarını al ve onu kovala yoksa kendine surlu kentler bulup bizden kaçar. Böylece Yoav'ın adamları keretlilerle peletliler ve bütün koruyucular, Bikli oğlu Şeva'yı kovalamak için Avishay'ın komutasında Yerushalim'den çıktılar. Givon'daki büyük kayanın yanına varınca, Amasa onları karşılamaya geldi. Yuav, savaş giysisini giymişti. Giysinin üzerine bir kemer kuşanmış, kemere kınında duran bir kılıç bağlamıştı. Yuav ilerlerken kılıç kınından çıktı. Yuav, Amasa'ya, ''İyi misin kardeşim?'' diye sordu. Onu öpmek için sağ eliyle Amasa'nın sakalından tuttu. Amasa, Yoav'un elindeki kılıcı fark etmedi. Yoav kılıcı karnına saplayınca Amasa'nın bağırsakları yere döküldü. İkinci vuruşa gerek kalmadan Amasa öldü. Bundan sonra Yoav'la kardeşi Avishay, Bikri oğlu Sheva'yı kovalamayı sürdürdüler. Yoav'un adamlarından biri Amasa'nın ölüsü yanında durup Yoav'u tutan ve Davut'tan yana olan herkes Yoav'un ardından gitsin dedi. Amasa'nın ölüsü yolun ortasında kandar içinde duruyordu. Yuhavın adamı, ölüye yaklaşan herkesin orada durduğunu görünce Amasa'yı yoldan sürükleyip tarlaya götürdü ve üzerine bir örtü attı. Ölü yoldan kaldırıldıktan sonra herkes Bitri oğlu Şeva'yı kovalamak için yuhavın ardından gitti. Şeva, bütün İsrail olmaklarından ve Berlilerin bölgesinden geçip Avel Betmaka'ya geldi. Berliler toplanıp onu izleyerek kente girdiler Yoav'la bütün adamları varıp Avel Betmaka kentinde şevayı kuşattılar Topraktan kentin suruna bitişik bir yığın yaptılar Ve suru devirmek için yıkmaya başladılar O sırada bilge bir kadın kentin içinden seslendi Dinleyin, dinleyin Yoav'a buraya gelmesini söyleyin Onunla konuşacağım Yoav kadına yaklaştı Kadın Yoav sen misin? Diye sordu Yoav Benim Diye yanıtladı Kadın Kölenin sözlerini dinle Dedi Yoav Dinliyorum Dedi Kadın konuşmasını şöyle sürdürdü Eskiden Avel kentine danışın derlerdi Ve sorunları böyle çözerlerdi Biz İsrail'in esenliğini isteyen güvenilir kişileriz "Sense İsrail'e ana gibi kucak açan kentlerden birini yıkmaya çalışıyorsun. Neden Rabbin halkını yok etmek istiyorsun?" Yoav, "Asla." diye yanıtladı. "Ne yıkmak ne de yok etmek istiyorum. Durum öyle değil. Efraim dağlık bölgesinden Bikri oğlu Şeva adındaki adam kral Davut'a baş kaldırdı. Yalnız onu verin, ben de kentten geri çekileyim." Kadın onun başı surun üzerinden sana atılacak, dedi. Sonra kadın bilgece övdüğüyle bütün halka gitti. Halk, Vikri oğlu Şeva'nın başını kesip Yoav'a attı. Bunun üzerine Yoav boru çaldı. Adamları kenti bırakıp evlerine gittiler. Yoav da Yaruşelim'e, kralın yanına döndü.